Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahilvahidil kahhar ve salatu ve selamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve eshabihil ethar ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar Kıymetli kardeşlerim sireti enbiya derslerimizde yeni bir peygamberimizin mektebine talebe olmak üzere buradayız. Allah dünyanın neresinden olursa olsun bu ilim meclisine dahil olan kardeşlerim olarak sizlere rahmet indirsin, bereket versin, atıfet versin. Hepimizin istifadelerini çoğalsın da şu güzel ilim meclisinden inşallah dolu dolu ayrılmak ve oradan aldığımız güzellikleri de hayatlara taşımak hepimize nasip olsun. Bugün farklı bir heyecan içerisindeyim onun sebeplerini de söyleyeceğim. Uzunca bir yolculuk yaptık biliyorsunuz Hazreti İbrahim'le alakalı ki bugün hayatına konuk olacağımız, misafir olacağımız peygamberimiz Hazreti İshak'ın babasıydı. 13 derslik uzun bir yolculukla Hazreti İbrahim'in mektebinden birçok güzelliği öğrendik. İnşallah ben biraz olsun size aktarabilmişimdir. İnşallah siz benim aktardıklarımla sadece sınırlı bırakmamışsınızdır. Biraz daha farklı bir biçimde Altlarını doldurmuşsunuzdur ki biliyorum o noktadaki gayretlerinizi daim olsun inşallah. Ve Hazreti İbrahim'den sonra da Hazreti İshak'ın abisi olan Hazreti İsmail'i üç derste işlemiş olduk. Bugün de Hazreti İshak'ın mektebindeyiz. Ona talebi olmaya çalışacağız. Heyecanımın birkaç sebebi var. Dersin başında paylaşmak istiyorum bunu sizinle. Birincisi şu biz Hazreti İshak'ı hiç tanımıyoruz. Bu hafta bu ders vesilesiyle karşılaştığım bazı kardeşlerime, ilahiyatta okuyan, medresede okuyan, farklı üniversitelerde okuyan kardeşlerime sordum. Benim böyle bir adetim var çünkü. Hz. İsa'la alakalı ne biliyorsunuz diye sordum. Gelen cevaplar çok da beni sevindirmedi. Bir iki cümleyi geçmiyor ne yazık ki ve bildiğimiz tek bir bilgi var ortak bir bilgi Hz. İbrahim'in oğlu olması. Evet bu çok önemli bir şey ama Hz. İsa, Kur'an'ın andığı ve hatırlattığı ve gündem ettiği bir peygamberse bizim bunun üzerinde biraz daha farklı bir biçimde durmamız gerekiyor. Öyle olunca işte biraz bende farklı bir heyecan oluşuyor yani çok tanımadığımız bir peygamberi anlamı adına bir yolculuğa çıkmamız bizim için güzel bir özellik inşallah dua edelim de bu daha da farklı bir boyutlara varmış olsun. Heyecanımın ikinci sebebi şu biliyorsunuz Hazreti İsa, Hazreti İbrahim gibi ehli kitap içinde önemli bir peygamber. İsrail oğullarının atasıdır. Dolayısıyla Yahudiler de Hristiyanlar da kendilerini ona nispet ederler. Onun içinde birçok şey söylerler. E şundan dolayı ben heyecanlıyım ehli kitap kaynaklarında. İsa aleyhisselam için inanılmaz derecede düzümsüz bilgiler var. Yalanlar var, iftiralar var. Bir peygambere yakışmayacak isnatlar var. E bütün bunları görünce ya biz bir İslam peygamberi olarak Hazreti İsa'yı daha iyi tanımalıyız ve bunu tanıtmalıyız. Dünyaya da bunu tanıtma sorumluluğumuz var bizim. Dolayısıyla ehli kitabın bu noktadaki arızalarını, arızalı yaklaşımlarını ortaya koyma noktasında bir çabaya Allah bizi sevk ettiği için de heyecanlıyım heyecanımın üçüncü sebebi var o da şu biz Hz. İsa'kı babasından dolayı abisinden dolayı oğlundan dolayı torunundan dolayı bunların hepsi peygamber biliyorsunuz acayip bir şey zaten Hz. İsa'k bunlardan dolayı biraz gölgelemişiz ne yazık ki baba İbrahim aleyhisselam gibi bir baba Abi İsmail aleyhisselam gibi bir abi, oğul Yakup aleyhisselam gibi bir peygamber, e torun da Yusuf aleyhisselam gibi biri. Bunlar da çokça anlatılıyor biliyorsunuz Kur'an'da. Fazlaca gündem edilen o isimlerden dolayı biraz perdelenmiş Hazreti İshak. Biraz böyle sanki bu özelliklerden dolayı geride kalmış bir vaziyette e hal böyle olunca biraz daha heyecan oluşuyor bizde biraz eğer Allah imkan verir fırsat verir dilimizin bağını çözer anlayışımızı arttırır bu noktadaki kavrayışlarımızı eğer bereket ihsan ederse Hazreti İsa'kla o irtibatı güçlendireceğiz ve perdeleri kaldıracağız üzerlerinden biraz daha zihinlerimize Farklı bir biçimde oturmasını, yüreklerimizde farklı bir biçimde yer edinmesini sağlayacağız. Meseleyi anlayabilmeniz için somut bir örnek vermek istiyorum size. Şu anda müstakil olarak Kasasül Enbiya kitapları epey fazla benim elimde 50'nin üzerinde var. Belki benim ulaşamadığım başka kitaplar da vardır Arapça olarak. Bir bu kadar da Türkçe olanlar var. Türkçe olanlardan bir örnek vereyim. Türkçe kaynaklar içerisinde, en fazla bilindik ve müracaat edilen kaynak rahmetli Asım Köksal Hoca Efendi'nin peygamberler tarihidir. Biliyorsunuz onun siyer alanında da çok muhteşem bir kitabı var. Peygamberler tarihi alanında da var. Ama Hazret, özellikle Asım Köksal Hoca Efendi'nin uslubunu bilenler bilir. Çok fazla rivayet tahlili yapmaz. Nerede kaynaklarda ne bulursa onları alır takdim eder gerisi size kalmış derecesine bize bırakır. Onun için özellikle peygamberler tarihi kitabını okurken Asım Hoca'nın biraz dikkatli okumak gerekir. Çünkü çok ciddi bir biçimde içerisinde İsrailiyat rivayetleri de kullanılmıştır. Biz orada değiliz ben başka bir örneği vermek için şimdi bu mukayeseyi sizin nazarlarınıza veriyorum. O peygamberler tarihinde Hazreti İbrahim 87 sayfada aktarılır, anlatılır bize. Hazreti İsmail 15 sayfada anlatılır. Hazreti İsa sadece 3 sayfada anlatılır. İşte buradan görelim, buradan anlayalım. Diğer Arapça kaynaklarda da durum farklı değildir. Yani özellikle o Gassasül Enbiya kitaplarına baktığınızda Hazreti İsa için çoğu kitap Müstakil bir bab bile açmamıştır. Hazreti İbrahim'i anlattığı yerde anlatıp biraz işte temas etmiştir. Oradan da işi o başlık altında toparlayarak takdim etmiştir. Biz biraz daha müstakil olarak Hazreti İsa'k diyeceğimiz için heyecanlıyız. Heyecanımın dördüncü bir sebebi daha var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti İsa'k deyip Kur'an ve hadisler üzerinde ve tarihi rivayetler üzerinde yoğunlaştığımızda özellikle de Kur'an'da ki bugün bir miktarına değineceğiz gelecek derslerimizde daha fazla konumuz o olacak. İnanılmaz şeyler var inanılmaz. Mesela ben burada size anlattım Hazreti İbrahim'in misafirleri bölümlerini. O misafirleriyle yani melek, meleklerin misafir olarak gelip ona hem Hazreti İsa'nın müjdesini vermeleri hem de Lut Aleyhisselam'ın kavmine gelen azabın haberinin verildiği o ayetleri burada işledik. Şimdi o ayetler aynı ayetler. Fark eden bir şey yok aynı ayetleri okuyoruz ama o gün bizim derdimiz... İbrahim Aleyhisselam'a gelen o misafirlerle İbrahim Aleyhisselam bir ev sahibi olarak nasıl münasebet kurduğuydu. Şimdi burada işleyeceğiz göreceksiniz gelecek derslerde o gelen misafirleri biz getirilen müjde ve o doğum müjdesinin üzerinden oluşan hadiseler üzerinden anlamaya çalışacağız. Aynı ayetler bize çok farklı şeyler söyleyecek. Kur'an bu zaten. Kur'an'ın bu özelliğine hayran olmamak mümkün değil. Aynı ayeti ne nazarla okursanız, o eksene hangi konuyu alırsanız, neyi daha farklı bir biçimde değerlendirmeye ya da istifade etmeye çalışırsanız, Aziz kitabın o ayetleri size o bilgileri daha farklı bir biçimde takdim ediyor. Biz de şimdi... Hazreti İsa'kı anlamak için hadislere müracaat ediyoruz. Tarihi rivayetlere müracaat ediyoruz. En başta Kur'an ayetlerine müracaat ediyoruz. Çok güzel bilgiler elde ediyoruz. Ben de yeni yeni öğrendiğim bilgiler var. Yeni bir bilgi öğrenmenin bendeki bir sevinci ve heyecanı var. O heyecanı şimdi sizlerle paylaşıyorum. Heyecanımın beşinci sebebi de şu benim güzel kardeşlerim. Allah böyle bir ikram böyle bir nimet bize bahşetmiş. Hazreti İsa'kı anlatıyoruz ya ne güzel bir şey. Şimdi biz yarın öbür gün ölüp gideceğiz. Bunlar arkamızdan kalacak sadaka olarak. Dua edin inşallah bunlar kitaba da dönüşecek. Yani birer kaynak gibi ellerinizde de olacak. E biz ölüp gittikten sonra Hazreti İsa'kı ve onun gibi bu hidayet silsilesinde yer alan diğer peygamberleri Öğrenme adına her kim bu derslere ya da yazılan bu kitaplara müracaat ettikçe biz ölüp gitmiş olsak bile Allah sevap defterlerimizi işletecek. İnşallah ihlasla onun rızasına uygun bir biçimde ve sadece onun rızası için yapmışızdır. E biz daha ne isteyebiliriz? Böyle büyük bir heyecanı ben yaşamayayım da kim yaşasın? Allah bu heyecanımızı ...daim eylesin ve bizi bu nimetten son nefesimize kadar ayırmasın. Ara ara ben ne diyorum biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Ya kim bize bu duayı etti de bize Allah bunu ikram etti diyorum. Bu büyük bir ikram. Birinin duası Cenab-ı Hakk'ın icabetine kabulüne mazhar oldu da Allah bizi böyle güzel bir hizmette istihdam etti. E bunu diyorum bu heyecan arttırıyor bende farklı bir biçimde umut oluyor... Ama bir taraftan da bir korku var yüreğimde. Acaba hakkını verebiliyor muyuz? Acaba gerçekten Rabbimizin istediği gibi bu işin işte beklenen neyi, neyse o çerçevede bazı şeyleri ortaya koyuyor muyuz? O da ayrı bir muhasebesinin konusudur. Bunları siz dua edesiniz diye size söylüyorum. İstikametten Allah bizi ayırmasın diye gıyabımızda, Birbirimizi dualarımızda analım diye size söylüyorum. Son nefesimize kadar da yolda kalıp, yola yakışıp, yolda ölüp Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman da onun bize vaat ettiği o güzelliklere erişme adına hepimiz kavuşalım diye söylüyorum. Cenab-ı Hak hiçbirimizi bundan mahrum etmesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim dersin hemen başında söylediğim gerçi satır aralarında ama yine bir tabloya Sizleri götüreceğim o tabloya bir dikkat edin. Hazreti İshak der demez aklımıza neler geliyor. Bakın neler geliyor. Doğumu mucize olan bir peygamber geliyor. Bu derste göreceğiz birazdan nasıl olduğuna beraberce şahit olacağız. Babası peygamber olan bir peygamber geliyor. Babası Hazreti İbrahim bu hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacak zaten. Abisi peygamber olan bir peygamber geliyor. Hazreti İsmail onun abisi. Ve Hazreti İsmail'le her ne kadar çok fazla görüşmemiş olsalar dahi aynı zamanda yaşamış olmaları, ara ara temasları olmaları, birbirlerini bu noktada tamamlama adına ortaya koydukları şeyler, onlar önemli şeyler oldukları için abisine bu noktada vurguda bulunmamız gerekecek ki Kur'an'da bulunuyor zaten. Oğlu peygamber olan bir peygamber. Oğlu kim? Hazreti Yakup. Allah nasip eder Hazreti İsa'kı bitirirsek dersimizin konusu Hazreti Lut olacak. Lut aleyhisselamla biraz farklı şeyler konuşacağız. Çünkü onun geldiği ortam, yaşadığı imtihanlar, karşılaştığı şeyler bize bugünün dünyası içinde çok çok önemli şeyler söyleyecek. Ama ben halen çok ciddi bir biçimde o zorluğun içerisindeyim. Hazreti Lut'u tam anlamıyla nasıl anlatabileceğim onu bilmiyorum. Ama netice itibariyle... Onun arkasından biz Hazreti Yakub'u ki İsrail diye anılan o büyük peygamber ki İsrail oğullarının temel atası olarak kabul edilen o peygamber Hazreti İshak'ın oğlu. Onun üzerinden de biz yine babası Hazreti İshak'la alakalı birçok şeyi öğreneceğiz. Torunu peygamber olan bir peygamber torun Ahsenul Kasas diye Kur'an'ın andığı o güzel kıssanın sahibi olan Hazreti Yusuf. Soyundan onlarca peygamber gelen bir peygamber bakın bu çok önemli bir bilgi benim güzel kardeşlerim 6236 ayet değil mi Kur'an yani Kur'an'ın şöyle biz bu nazarla bir derlesek ayetleri neredeyse yarısına yakınının İsrail oğullarından bahsettiğini göreceğiz. O İsrailoğullarının o muhteşem sürecini peygamberleri yaşadıklarını hele Hazreti Musa'nın yaşadıklarını şunları bunları anlatırken ara ara Kur'an soyun en başına Yakup Aleyhisselam'a ve İshak Aleyhisselam'a göndermelerde bulunacak. Şimdi bir peygamberden bahsediyoruz adı Hazreti İshak Aleyhisselam. Arkasından torunları geliyor, soyu geliyor ve o soyu Kur'an'ın en temel meselelerinden ve konularından biri oluyor. Yani İsa aleyhisselam deyince neler demiş oluyoruz biraz da bu çerçeveden anlamış olalım. Allah hepimizin istifadesini çoğalsın. Güzel kardeşlerim bugünkü dersimizin ser levhası, alim bir peygamber Hazreti İsa. Neden böyle koyduğumuzu sizler hatırlamış olmanız lazım. Hazreti İsmail derslerinden ama yine bir hatırlayalım. Hazreti İsmail de müjdelendi biliyorsunuz. Saffat suresinde o müjde verilirken febeşşernâhu bi ghulâmin halim diye müjdeledi onu Rabbimiz Hazreti İbrahim'e. Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Saffat suresi 101. ayet. Hazreti İsa'kı melekler müjdelerken febeşşruhu bi alim. alîm. Ona alim bir çoğul müjdelediler. Zariyat süresi 28. ayette. Hicir süresi 53. ayette. İnne ke bi alim. Biz sana alim bir oğul müjdeliyoruz dediler. Yine melekler diyor. Şimdi Hazreti İsmail müjdelenirken halim oluşu. Hazreti İshak müjdelenirken alim oluşu nazarlara verilir. İsmail aleyhisselamın derslerinde buna değmiştik ama bir daha tekrar etmekte fayda var. E bunun anlamı şuydu biz o zaman altını çizdik. Bu demek değildir ki işte İsmail aleyhisselam halim de İshak aleyhisselam halim değil. Ya da İshak aleyhisselam alim de İsmail aleyhisselam alim değil. Hayır böyle değil ama burada Kur'an bir şeyi nazarlara veriyorsa... Biraz daha onun üzerinden bir şeyleri gösteriyorsa bu bizim için önemli bir bilgi. Demek ki Kur'an diyor ki dikkat edin dikkat burada bir bilgi var sizin için. E, Hazreti İsmail'i işlerken onun halim oluşunun ne anlama geldiğini bir sürü işte burada örneklerle aktardık. Hatta mesajlar çıkardık o halimliğin bizim dünyamıza olan mesajlarını da anlamaya çalıştık. Aynı şey İshak aleyhisselamın. Alim olarak anlatılmasında da var. Ben haftaya biraz daha detaylar vereceğim bu konuda sizde ama bugünkü konu biraz daha mukaddime niteliğinde olduğu için şimdi başka bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hepinizin takdir ve teyit edeceği gibi yani hem evet böyle diyeceğiniz hem de sağlamlaştıracağınız üzere bütün peygamberler geldikleri toplumların en alim insanlarıdır. Herhalde buna itiraz edecek kimse çıkmaz içimizde. Çünkü peygamberler beşeri olarak zeki, çalışkan, gayretli, akıllı çok farklı kabiliyetlerde olan ve çok iyi mizaçları olan insanlardı. Biraz da seçimleri zaten o özelliklerinden kaynaklanır. Peygamberlerin seçim süreçleri ayrı bir bahistir. O çok çok farklı boyutlardan ele alınır ama netice itibariyle onların seçilmesini seçilmesine vesile olacak önemli sebeplerden bir tanesi de budur. Hatırlayın bütün peygamberlerin ortak sıfatlarından bir tanesi fetanetti. Fetanet işte bu zaten üstün zeka derin kavrayış algılarının çok üst düzeyde olması işte alime yakışır şeyler alimi alim yapan şeyler bunlar yani bir insanın alim olabilmesi için bunlar gereklidir. Peygamberlerde de bunlar en üst düzeyde vardır zaten bütün peygamberler böyledir ama Hazreti İsa'nın özellikle alim olarak takdim edilmesi o özelliğinin öne çıkarılması farklı bir hikmeti var onu şimdi söyleyeceğim. Ama burada bir şeye getirmek için bu mukaddimeyi biraz uzattım o da şu alim olmak her şeyi bilmek demek değildir benim güzel kardeşlerim ne olur bunu iyice bir anlayalım. Alim olmak bilinmesi zaruri olan şeyleri derinlemesine bilmektir. Bilmediği şeyleri ise ehil olanlardan öğrenmekten asla geri durmamaktır. Bir kere bunu anlayalım. Falanca alim mesela burada konumuz peygamberler ama biraz meseleyi farklı bir boyuta taşıyalım. Falanca alim tamam alim her şeyi mi biliyor her şeyi bilen birisi mi böyle bir şey yok. Siz bakmayın bugün kendilerini öyle takdim eden adamlara onlar her şeyi bilir her şeyi bilir. Siyaseti bilir ticareti bilir diyaneti bilir her şeyi bilirler yani. O her şeyi bilenlerin ne olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama alim her şeyi bilen adam demek değildir. Yani bilinmesi zaruri olan şeyleri bilendir. E bir de o bilmediği zaruri olan şeyleri derinlemesine bilmesidir. Bir de bilmediği şeyleri ehil olanlardan öğrenmesi, istişare etmesi, sorması asla bu noktada geri durmadığı bir meseledir. Şimdi bunları derken aklınıza ve vesselam Efendimiz geldi mi bilmiyorum ama gelsin örneği oradan vereceğim zaten size. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Mekke'de yetişen birisiydi biliyorsunuz. 53 yıl boyunca hayatı o güzel şehir, atasının, babasının şehri olan Mekke'de geçti. E Mekke ziraatı olmayan bir toprak parçası biliyorsunuz. Çok fazla orada tarım yok çünkü volkanik kayalıklardan oluşan bir şehir. Medine'ye geldi başka bir iklim, başka bir coğrafya ve orada tarım önde. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ziraata ait bazı şeyleri, Ensari sahabiden çiftçilikle uğraşan sahabilerden sordu ne var bunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu sordu onlara ve onlardan aldığı cevaplara göre bazı şeyler söyledi tıp noktasında Efendimizin inanılmaz güzel bilgileri vardı bu konular geldikçe değiniyoruz biliyorsunuz ara ara. Bu alana da Efendimiz ilgi gösterirdi. Tıp aleyhissalatü vesselam Efendimizin çok ilgi gösterdiği alanlardan birisiydi. Eğer yanına bir doktor gelse bu alanla ilgili birisi gelse Allah Resulü ona bunları soruyordu. Uluslararası ilişkiler bugünkü karşılığıyla o gün işte devletlerle hükümdarlarla olan ilişkilerde mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen bazı hükümdarlara bir şeyler gönderecekse diyelim ki davet mektubu ya da elçi gönderecekse o coğrafyayı çok iyi bilen birisiyle oturur oranın istişaresini yapardı. Mesela Amr İbni Ümeyye bu ismi biraz araştırın. Acayip bir insan ona Hamidullah Hoca olağanüstü elçidir biliyorsunuz. Olağanüstü bir elçi o elçiyle Allah Resulü bunları istişare ediyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kendisinin ilgi alanlarının biraz dışında olan ya da bu noktada kendisinden daha iyi bu alanları bilen birileriyle bunları istişare etmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi alim olma çizgisinden haşa aşağıya düşürmüyor. Niye bunları söylediğimi muhakkak anlamışsınızdır. Çünkü dert var bu konularda dert var. Dert olduğu için biz madem alimliği Hazreti İsa'nın üzerinden öğreniyoruz. Onun için biraz zihinlerimizde bu işin belirginleşmesi lazım. Onun için biz alim bir peygamber olarak Hazreti İsa'nın işlerken bilelim ki peygamberler en başta olmak üzere o peygamberlerin mirası olan nebevi mirası Alıp verasetin hakkını yerine getiren alimler de alimlik çizgisini devam ettirirken bu vasıflara uygun bir biçimde devam ettirirler. Yani bilinmesi zaruri olan bilgileri derinlemesine bilirler bilmedikleri şeyleri de ehil olanlarla istişare etmekten asla geri durmazlar. İkinci bir şey Hazreti İsa'nın alim olmasıyla alakalı. Bu daha önemli bir şey. Bakın İsrailoğulları bundan sonra çok sık anacağız. Baya bir gündemimiz olacak peygamberler tarihinde artık o safhaya geldik. İsrailoğullarını en önemli vasıflarıyla öne çıkaran vasıflardan bir tanesi. Müsbet vasıflarıyla menfi vasıfları biliyorsunuz farklı farklı değerlendirilmeli. İlimdir. İsrailoğulları ilimle öne çıkar. Binlerce alimler yetiştirmişler o zamanlar peygamberlerin döneminin hemen arkasında diğer peygamber gelmeden de o peygamberlerin o mirasına sahip çıkma adına sorumluluklarını yerine getirme noktasında onların ciddi bir fonksiyonu olmuştu ama onlar bu ilme rağmen bu kadar bir birikime rağmen Ataları olan İshak aleyhisselamın ilimle öne çıkmış olması ve ondan sonra Yakup aleyhisselamla, Yusuf aleyhisselamla, Musa aleyhisselamla da zirveye çıkan o ilme karşı sadakat göstermediklerini görüyoruz. Tahir ettiler, tebdil ettiler, tahrif ettiler, unuttular, unutturdular Allah'ın ayetlerini Az bir paha karşılığında yani küçücük bir menfaat karşılığında sattılar yöneticilere, idarecilere yağcılık yapmak için Allah'ın ayetlerini gizlediler. Neler neler yaptılar göreceğiz şimdi yeri geldikçe göreceğiz. Ama bir şeyi öğreniyoruz burada İsrailoğulları ve ilim acayip bir şey. İsrailoğulları ve alimlik, bilginlik acayip bir şey. Bunların... Böyle devam etmesinin en önemli vesilesi de ataları olan Hazreti İshak. Çünkü o alimlikle öne çıktı. Alimlikle öne çıktığı için ondan sonra gelenlerde de ilim hep farklı boyutta oldu. Kur'an'da bunu işte bizim nazarlarımıza vermek için Peygamber aleyhissalatü vesselamın diliyle de Kur'an'ın diliyle de İsak aleyhisselamı bize takdim ederken onun alimlik özelliğiyle takdim ediyor öyle anlayın öyle mesajları alın diyor hepimiz de almaya gayret edelim bu noktada şimdi bu söylediklerimi aklınızda tutun ekrana bir tablo gelecek o tabloya şöyle bir derin derin bakın bakın tablo şöyle en üstte kim var Hz. İbrahim var Ondan sonra İsmail Aleyhisselam var, İshak Aleyhisselam var. Onlar aynı çizgide çünkü Hazreti İbrahim'in çocukları onlar ve aynı zamanda peygamber olarak görevlendirildiler. Altta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Bu tabloya bakınca aklınıza ne geliyor, neler zihninize dökülüyor? Şöyle biraz gayret edin. Siz bir taraftan onu düşünürken bir taraftan ben size bazı ipuçları vereyim. Hazreti İbrahim'i biz çok farklı yönleriyle işledik burada biliyorsunuz. Dedim ya başta 13 derste işledik. En önemli özelliğini gördük burada. O neydi? İstisnai bir özellikti. Halil olmasıydı. Allah onu kendisine halil dost edinmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın en önemli özelliği buydu. Bir sürü özellik var ama en önemli istisnai özelliği olduğu için ona dikkat çektik. İsmail Aleyhisselam'ın birçok farklı yönü vardı ama onun en önemli özelliği biraz önce ayetleri de söyledik. Halim olmasıydı. İshak Aleyhisselam'ı göreceğiz. Şimdi ilerleyen derslerde daha fazla göreceğiz. Birçok özelliği var ama onun en önemli özelliği alim olmasıydı. Şimdi tabloya dikkat edin. Başta Hazreti İbrahim var en önemli özelliği Halil olması. Altta İsmail aleyhisselam var en önemli özelliği Halim olması. Yanında Hazreti İshak var en önemli özelliği Alim olması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o tabloda aşağıda duruyor. Çünkü sıralama ondan sonra en son o geleceği için. Ne anlama geliyor bunlar? Nasıl bir anlamı var? O altta duran iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... Alemlere rahmet olarak gönderilen bir elçi. Hatemen nebiyin mühür onunla basılmış. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. O bu işin son sözü. Yani bir kitap olarak düşünelim nübüvvet tarihini. İlk sözü Hazreti Adem son sözü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O son söz o kadar önemli ki. Kitapların bu noktadaki özelliklerini biliyorsunuz. Son sözde biraz daha farklı bir biçimde mesajlar anlatılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ve böyle. <gülüyor> Şimdi burada bu bildiğimiz bu bilginin üzerinden bir şeyi karar, kararlaştıralım ve netleştirelim zihinlerimizde. Biz aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını okurken nasıl okuyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Siyer de onun beşer olarak hayatıdır. Tabii ki Nebi ve Resul olarak da hayatıdır. Ama aslında onun hayatı bütün bir beşeriyetin hayatıdır. Hal böyle olunca biz Allah Resulü'nde yani nübüvet kitabının son sözünde bütün peygamberleri okuruz. Her ne ki peygamberlerde öne çıkmıştır vas vasıf olarak özellik olarak sıfat olarak hayatlarında öne çıkmıştır. O öne çıkan her hususiyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde şöyle ya da böyle izi vardır. Şöyle ya da böyle etkisi vardır. Hal böyle olduğu için Aleyhselat ve selam efendimizin hayatını okurken önceki peygamberlerle irtibatını hiçbir zaman gözden kaçırmamalı. Ama hangi peygamberin Kur'an hangi özelliğini nazara veriyorsa o özellik hangisi ise o özellik zihinde tutularak Siyer-i Nebi'nin içerisinden o özellik de aranmalıdır. Şimdi biz bunu aradığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde de halil olmayı, halim olmayı, alim olmayı inanılmaz örneklerle okuyoruz. Zaten Siyer'i bilen kardeşlerimsiniz siz. Birçok şey de aklınıza gelmiştir. Mukaddime bu kadar olsun. Gelin şöyle bir fasıl açalım ve yürütelim bu faslı. Kur'an'da Hazreti İsa'k diyelim. Temel bilgileri alacağız bugün. Önümüzdeki hafta biraz daha detaylarına gireceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'k dediğimizde o madde çıkardım ben. Belki siz biraz daha irdeleseniz ve farklı Noktalardan baksanız başka şeyler de yakalayacaksınız ama bu 10 madde Hazreti İsa'kı Kur'an'dan okurken nasıl okumamız gerektiği konusundaki en önemli ipuçlarını almış olacağımız için çok önemli. Birinci madde şu Kur'an-ı Kerim'de adı 17 yerde geçen bir peygamberdir Hazreti İsa'k. Hatırlarsanız abisi Hazreti İsmail'in 12 yerde adı geçiyordu. Hazreti İsa'nın adı abisinden daha fazla yer almaktadır. O ayetleri de bir görelim. Bakara suresi 133, Bakara suresi 136, bu 136. ayetin altını çizin bununla en son işimiz var. Bakara suresi 140. ayet, Ali İmran 84 bunun da altını çizin bu iki ayet en son bir fasılda bize çok önemli bir biçimde lazım olacak. Nisa suresi 63. ayet Enam 84 Hud suresi 71'de iki kez Yusuf suresi 6 Yusuf suresi 38 İbrahim 39 Meryem 49 Enbiya 72 Ankebut 27 Saffat 112 Saffat 113 ve en son Sad suresi 45. Ekrandan kaldırmayalım bu tablo kalsın ekranda. Bakın bu söylediklerimi şimdi o ekrandaki tabloya dikkat ederek biraz daha zihninizde oturtturun. Bu 17 kullanımın yani 17 farklı yerde geçen Hazreti İsa'nın adının zikredildiği ayetlerin 5'i medenidir. 12'si Mekki'dir. Kur'an'ın nüzul sıralamasını dikkate aldığımızda ilk kez Aleyhisselam'ın adı nübüvvetin üçüncü yılında nazil olan Sad Suresinde gündem ediliyor. Bu kadar erken bir zamanda İsmail Aleyhisselam da böyleydi hatırlarsanız. Ardından beşinci yılda nazil olan Meryem Suresi ardından altıncı yılda nazil olan Enbiya Suresi öylece devam ediyor. Şimdi burada önemli bir şey var. Mekkeliler İsmail Aleyhisselam'ın adına alışık da İshak Aleyhisselam'ı çok fazla bilmezler. Mekkeli müşrikler bilmez. Medine'dekiler biliyor. Yesrip'teki Yahudiler biliyor. Ama Mekkeli müşrikler Hazreti İbrahim'i ve Hazreti İshak'ı çok fazla bilir. Ve onun üzerinden bazı şeyleri konuşurlar ve kendilerini de ona mal ederler. Özellikle de Hazreti İbrahim'in inancına mal ederler. Onun için çok ciddi bir biçimde bir gündem vardır bu iki isim Mekke'de. Ama Mekke'de İshak Aleyhisselam yok ve Mekke'de İshak aleyhisselam gündemde olmamasına rağmen nazil olan ayetlerde 12 kez İshak diyor. Ne diyor bu bize? Bir şey söylüyor. Gündemi oluşturuyor Kur'an aslında. Var olanları konuşmuyor sadece Kur'an. Asıl Kur'an gündem oluşturuyor. Kur'an orada söylediği sözlerle dikkatleri üzerlerine çekiyor. Ve bunu yaparken bir şey daha yapıyor. Yakın bir zamanda Müslümanlar Habeşistan'a gidecekler. Kim var Habeşistan'da? Hıristiyanlar var. Tanıyorlar mı İsa Aleyhisselam'ı? Tanıyorlar ve kendilerini de ona nispet ediyorlar. Kur'an İshak diyor onlara böyle bir gündem oluşturuyor. Hadi diyor tabirca ise aslanlarım gidin Habeşistan'a. Kur'an'ın bu bilgisiyle onların o yanlışlarını siz düzeltin. Bu noktada İshak'ın gerçek manada nasıl bir peygamber olduğunu siz onlara anlatın diyor. Aynı şey. Yesrip için geçerli Yahudiler işte ilim noktasında şeyleri söyledik kendilerinin çok bilgin olduğunu söylerler mesela Yahudilerde şöyle bir özellik var halen o özellik var o günde var ve bunlar Kur'an'a ayet olarak giriyor onlar mesela Arapların hepsine ümmi derler bu ümmilik nasıl bir kavram onların dilinde? Cahil hiçbir şey bilmezler o anlamda ve onlara tepeden bakarlar. Onlar zaten bir şey bilmeyen adamlar nazarıyla bakıyorlar. Kendilerini çok daha bilgili bugünkü ifadeyle entelektüel birikimleri olan daha moderniz mesela bugünkü ifadelerle söyleyelim. Öyle bir nazarla bakıyorlar. Onun için Araplara hep tepeden bakıyorlar. Yıllar yılı Araplar da buna alışmış. Alışmışlar zaten onların bu üstten bakan tavırlarına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu oyunu yer ile bir ediyor. Yer ile bir ediyor. Öyle şeyler söylüyor ki ise işte Kur'an'ın verdiği bilgilerle Arapların yanında mesela o zaman Yahudilerin karşısında Yahudiler donup kalıyorlar. İshak aleyhisselamla alakalı konuşuyor. Daha Yahudi yok Mekke'de o Yahudilerin de karşılaşabilecekleri ve söyleyebilecekleri ve sorabilecekleri soruların cevapları Mekke'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gündemi oluşuyor. Yani burada Mekke ayetlerin içerisinde bu kadar Hz. İsa'nın anlatılmasını biz böyle anlamak durumundayız. Sonra Medine'ye gidiyor tabi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 ayet en başta sayılan o tabloda sıralamaya dikkat ederseniz en baştaki 5 tane ayet. Medeni ayetlerde ve Medine'de de nazil oluyor. Medine'de de gündemden düşmüyor Hazreti İsa. Çünkü onlar da kendilerini bu noktada ona nispet ederek bazı şeyler söylüyorlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de Kur'an'ın ona verdiği bu vahiyle onların bu sözlerine karşı işin doğrusunu ortaya koymuş oluyor. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'kı öğreniyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de adı altı yerde babası ve abisiyle birlikte geçmektedir. Babası Hazreti İbrahim, İbrahim, abisi Hazreti İsmail. Peki bu nasıl bir bilgi ki yani çok öyle önemli bir bilgi mi? dikkate alınması gereken bir şey mi ki bir madde olarak burada söyledik? Evet çok önemli hem de. Niye önemli biliyor musunuz? Kur'an bunun üzerinde duruyorsa... Burada muhakkak bir mesaj vardır. O da şu Kur'an bu bilgiyle Yahudilerin iddialarını yerle bir ediyor. Ne onların iddiaları? Onlar İsmail aleyhisselamı peygamber olarak kabul etmiyorlar. Kur'an İsmail'in peygamber olduğunu söylüyor. Onlar kurban kıssasının İshak aleyhisselam üzerinden olduğunu söylüyorlar. Ona geleceğiz ilerleyen derslerde. Onlara göre kurban edilmeye götürülen İsmail değildir İshak'tır. O İshak iddiasını da burada yerle bir ediyor. Sıralamayı veriyor. İsmail'in büyük oğlan olduğunu ve kurban kıssasındaki aktöründe olduğunu söylüyor. Yani Yahudilerin bu noktadaki iddialarının tamamen mesnetsiz ve delilsiz olduğunu buradaki ayetlerle ortaya koyuyor aziz kitabımız. O altı ayeti de hatırlayalım. Bakara 133, 136, 140, Ali İmran 84, Nisa 163... Ve İbrahim suresi 39. ayet. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'de adı dokuz yerde abisi Hazreti İsmail anılmadan babası ve oğlu, oğlu kim? Hazreti Yakup, oğlu ile birlikte geçmektedir. Dokuz yerde İsmail aleyhisselam yok. Sıralamaya Kur'an burada dikkat ediyor. İbrahim, İshak ve Yakup diyor. İbrahim, İshak ve Yakup diyerek aslında bu noktadaki o sıralamaya da dikkatleri çekerek onların üzerinden bazı şeyler söylüyor. Ve oğullarının iddialarına, İsrailoğullarının tahriflerine, İsrailoğullarının bu noktada insanların zihinlerini tahrif etme noktasında söyledikleri her türlü iddiaya bu ayetlerle cevap veriyor. Bu, bu ayetleri de hatırlayalım. Enam 84. Kud suresi 71 iki kez, Yusuf 6 ve 38. ayetler, Meryem 49, Enbiya 72, Ankebut 27, Saffat 113, Saat suresi 45. ayet. Dördüncüsü Kur'an-ı Kerim'de doğumunun müjdesi çok güzel mesajlarla aktarılan peygamberlerden biridir. Bu maddeyi dikkat edin ve zihninizde tutun haftaya göreceğiz zaten detaylarını. Doğumunun müjdesi çok güzel mesajlarla aktarılan bir peygamber. Malum Kur'an Hazreti İsmail'in, Hazreti Yahya'nın ve Hazreti İsa'nın doğumlarını bize anlatır detaylı anlatır. Diğer peygamberlerde bu noktada bilgileri göremezsiniz ama Hazreti İsmail'de, Hazreti Yahya'da ve Hazreti İsa'da bu şeyler vardır. Aynı şekilde Hazreti İsa'da da abisi İsmail gibi nasıl müjdelendiğini ki ayetlerin bir miktarını paylaştık biraz önce. O müjdeyi getiren meleklerin nelerle getirdiklerini nasıl ilettiklerini ilettikleri zaman babasının ve annesinin nasıl karşılık verdiklerini şöyle ya da böyle veriyoruz. Ama dediğim gibi önümüzdeki hafta daha detaylı bir biçimde göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim beşinci maddeye ne olur dikkat edin. Aynı cümlelere benziyor ama ortada çok önemli bir ayrıntı var. O ayrıntının altını çizmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de doğumu bir mucize olarak aktarılan peygamberlerden biridir. Bir önceki maddede ne dedik? Doğumunun müjdesi çok güzel mesajlarla aktarılan peygamberlerden biridir. Burada ne dedik? Doğumu bir mucize olarak aktarılan peygamberlerden biridir. Bu ikisi farklı durumlar biliyorsunuz. Hazreti İsmail'in doğum müjdesi verildi ama Hazreti İsmail'in doğumu bir mucize olarak kabul edilmez. Ama İshak aleyhisselamın doğumu bir mucize. Neden? Çünkü Hazreti İsmail'in doğumu sırasında evet baba biraz yaşlı. Ama normal şartlarda bugün de o yaşlarda bir erkeğin çocuğu olabilir bunun örnekleri de var internetten de siz aradığınızda kaç yaşında bir kadının en son çocuğu olabilir kaç yaşında bir erkeğin en son çocuğu olabilir bu bilgilere varabilirsiniz İsmail aleyhisselamın doğumu sırasında İbrahim aleyhisselam biraz yaşlı yaşlarını vermiştim o derslerde ama Hacer anamız genç bir problem yok dolayısıyla o doğum bir mucize olarak kabul edilmez ama İshak aleyhisselamın zamanında yani İshak aleyhisselam doğacağı esnada İbrahim aleyhisselam çok çok yaşlı. Baya bir ilerleyen yaşı var ki Kur'an ona dikkat ediyor. E hanımı sare de yaşlı ve hanım sare kısır. Şimdi burada doğal yollarla çocuk olması mümkün değil. Mümkün gibi gözükmeyen bir şey Allah için mümkündür zaten. Allah için mümkün olmayan hiçbir şey yok. Böyle olunca o doğum bir mucize olarak sunuluyor ve takdim ediliyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim unutmayın bu bilgiyi. Hatırlanacağı üzere doğumu mucize olan dört peygamber var aslında Kur'an'da. Dört peygamber anlatılır. Onlar kim? Hazreti Adem, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve Hazreti İsa. Bu dört tane peygamberin doğumları niye mucize? E çünkü çok önemli şeyler var burada. Hazreti Adem'in doğumunun müjdesi şu. Anne ve baba yokken de Allah yaratabilir mi? Cevap. Evet yaratabilir. a örnek Hazreti Adem. Zaten biliyorsunuz Hazreti Adem ile Hazreti İsa mukayese edilir. Hazreti İsa babasız doğduğu için bu noktada ileri geri konuşanlara Cenab-ı Hak kimi karşılık olarak getirir? Kimi onlara takdim eder? Hazreti Adem'i takdim eder. E bir latife olsun diye bir şey söyleyeyim. Biraz rahatlatayım sizi. E birileri Hazreti Adem'e de baba buluyorlar. O da bulunur yani. Bir başka birileri daha var bizim coğrafyadan değil. Böyle bizim mezhepten de değil başka. Onlar da şöyle bir baba bulmuşlar Hazreti Adem'e. Hazreti Adem nereden? Topraktan. Ebu Turab kim? O da Ali. O zaman Adem'in babası Ali'dir demişler. Böyle görüşlerde var. Böyle acayip acayip fikirler var. Ama netice itibariyle biz bildiğimiz bir hakikat var ki Hazreti Adem ilk insandır. Öncesi insan olarak, beşer olarak. Olmayan ilk insandır annesiz ve babasızdır ve onun öyle olduğu için de mucizedir. İşte biz buradan onun mesajını alıyoruz. Anne ve baba yokken de Allah yaratabilir mi? Evet yaratır. İsa aleyhisselamın mesajını benim güzel kardeşlerim anne var ama baba yokken de Allah yaratabilir mi? Evet yaratır. Baba olmasa da yaratmış işte Meryem validemiz. Hiçbir insan eli kendisine değmedi. Tertemiz afife iffetin zirvesi Betül kavramı biliyorsunuz önce ona veriliyor Betül'ün çok güzel bir tanımı var bilmem hatırladınız mı el değmemiş gözle değmemiş göz değmeyecek kadar afife o iffet noktasında böyle bir zirvede duruyor Meryem validemiz onun için biz Hazreti İsa'nın üzerinden bu mesajı da alırız Yahya aleyhisselamın mesajı nedir? Anne ve baba çok yaşlı iken ve anne kısır iken de Allah yaratabilir mi? Evet yaratır. Yahya aleyhisselam böyle bir süreçle doğdu biliyorsunuz. Peki konumuz olan İshak aleyhisselamın mesajı ne? Onun doğumunun üzerindeki mesaj. Anne ve baba çok ama çok yaşlı. İbrahim aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselamdan çok daha ileri yaşlıdır. Bunu unutmayın. Çok ama çok yaşlı iken ve yine anne kısır iken Allah yaratabilir mi? Evet yaratır o zaman benim güzel kardeşlerim Allah'a haşa zor imkansız ya mümkün değil bilimsel olarak izah edilmez bilim bunu asla kabul etmez diye bir şey söz konusu olabilir mi? Bu mucize zaten işte mucize ne demek olmasıyla insanı aciz bırakan şeydir. Eğer olması mümkün olsa o mucize olmaz zaten olmasıyla insanı aciz bırakan şeydir Allah da peygamberlerine belli belli sebeplere bağlı olarak bu mucizeleri bahşedebilir biz bu mucizeler üzerinden özellikle bu doğum mucizesi üzerinden de şu mesajı çok rahat bir biçimde alabiliriz Allah dilerse eğer nice imkansız imkan dahiline girer nice zor kolay olur nice dağ yol olur Yeter ki sen Allah'a böyle bir biçimde tevekkül et. Allah bizi de böyle hakkıyla tevekkül eden kullarından eylesin. Altıncısı Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın hayatının safhaları, bebekliği, gençliği ve olgunluğu anlatılmayan peygamberlerden birisidir anlatılan demedim bakın anlatılmayan peygamberlerden biridir bu özellikleriyle bu an söylediğim şeylerle Hz. İsmail anlatılıyor ama Hz. İsa'nın bu bilgilerini okumuyoruz Kur'an'dan başka şeyler okuyoruz bu da önemli bir şey olduğu için bunun da altını çizmemiz gerekiyor bakın yedinci madde çok önemli bir maddeye yine geldik Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanların onun hakkında ileri sürdükleri nice bilginin yanlış ve iftira olduğu aktarılan bir peygamberdir. Ehli kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar göreceğiz haftaya detaylarını. Acayip bir kafaları var. Yani peygamberlerine nispet ettikleri bazı şeyleri emin olun bu kürsüden biz anlatamayız, söyleyemeyiz. Yani edebimizle, ahlakımızla buna asla İmkan vermez. Kaldı ki bir peygamber için o yalan yanlış şeyleri burada söylemenin de bir anlamı yok. Ama bu noktada eğer araştırma yapmak isteseniz bir baksanız neler neler göreceksiniz. En azından biz bir miktarını burada haftaya işleyeceğiz. Yani onlar İsa Aleyhisselam hakkında neler neler ileri sürüyorlar. Kur'an o ileri sürdükleri o yalanlara ve iftiralara nasıl cevaplar veriyor? En az Kur en azından Kur'an'ın verdiği cevaplar üzerinden meseleye bakacağız. Sekizincisi Kur'an-ı Kerim'de vahiy aldığı açıkça belirtilen peygamberlerden biridir. Bunu Hazreti İsmail derslerinde de dikkatleri çekmiştik bu maddeyi hatırlarsanız. Her peygamber vahiy alır. Zaten vahiyle peygamberlik süreci başlar. Ama Kur'an-ı Kerim 28 peygamberi anlatıyor biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dahil ki Üzeri Lokman Zulkarneyn'i de saydığımızda sayı 28 olur. Bu 28 peygamberin bir miktarının vahiy aldığının Altını çizer bir miktarının kitap aldığını belirtir bir miktarında böyle bir bilgi verilmez. Ama biz Hazreti İsmail'de de gördük Hazreti İsa'da da vahiy alan ve kendilerine bu noktada kitap verilen peygamberler olarak bize takdim ediliyor. Bu önemli bir bilgi olduğu için bunun mecburen altını çizmek durumundayız. Dokuzuncusu Kur'an-ı Kerim'de hususiyetleri yani şahsiyeti özellikleri ve ayrıcalıkları. Çok önemli bilgilerle aktarılmış bir peygamberdir. Size haftaya bu konuyu anlatacağım mesela hayran olacaksınız. İsmail Aleyhisselam'da birçok özellik gördük biliyorsunuz Kur'an'da. İshak Aleyhisselam'da da göreceğiz ve şöyle bir şey söyleyeceğiz. Ya Rabbi bu kitap nasıl bir kitap ya? Bu kitap nasıl bir kitap? Allah'ın kelamı olduğu noktasında sizi hayran bırakabilecek bilgiler veren bir kitap bu kitap. Ve bu bilgilerin en güzelini de biz peygamberler üzerinden alıyoruz ki Hazreti İsa'kı İşlediğimiz o bölümde yani önümüzdeki haftaki derste bu başlığın altını dolduracağız. O zaman o ayetler üzerinden Hazreti İsa'nın aleme bıraktığı mesajları da görmüş olacağız. Sonuncusu da şu benim güzel kardeşlerim. O madde dedik ya Kur'an-ı Kerim'de babası İbrahim'in, oğlu Yakub'un ve torunu Yusuf'un lisanıyla anılan bir peygamberdir. İsak aleyhisselamı İbrahim anlatıyor Kur'an'da. Yakup aleyhisselam anlatıyor ve torunu Yusuf aleyhisselam anlatıyor. Üçü içinde birer örnek vereceğim. Mesela Hazreti İbrahim'in adıyla anılan İbrahim suresinde İbrahim suresi 39. ayette ne diyor o bir muhteşem bir duaydı biliyorsunuz. İhtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitir. İbrahim 39'da Yakup aleyhisselamın dilinden şunu okuyoruz. Yoksa Yakuba ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? Niye bunları söylüyor Kur'an? Hazreti Yakup derslerinde göreceğiz. Burada da başka bir şeye dikkat çekiyor. O zaman Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar senin ataların İbrahim İsmail bakın orada Yakub'un diliyle İsmail var İbrahim İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz biz ancak ona teslim olmuşuz dediler Bakara suresinin 133. ayeti Yusuf, suresi, Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın dilinden okuyoruz bakın atalarım İbrahim İshak ve Yakub'un dinine uydum diyor Hazreti Yusuf Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize olan, bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu yükretmezler. Yusuf suresi 38. ayette. Şimdi bu maddelerin her birinin çok farklı farklı vurgularını artık kaç ders işleyeceksek fazla uzatmayacağız. Hazreti İsa'kı o derslerde göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bayağı zamanda geçti ama önemli bir bahse geldik şimdi. En başta size ne dedim? İki ayeti bir aklınızda tutun dedim. Hangi ayetlerde onlar? Bakara suresi 136. ayet. Ali İmran suresi 84. ayet. Bu iki ayet birbirine çok benzer. Böyle hafızları da biraz zora sokan bir ayettir. Yani ezber yaparlarken çünkü benzer ayetler olunca ezberlemek biraz daha özel bir dikkat ister. Bu iki ayette çok önemli bir mesajlı. hatta mesajları veriyor da bizim nazarımıza Kur'an. Ben bir önemli mesaja sadece dikkatlerinizi çekeceğim. Ayetlerden birini bir hatırlayalım. Bakara 136 onu okuduğumuzda diğerini de okumuş oluyoruz aslında. Ne diyor Rabbimiz? Ulu amenne billahi Vama unzil eliyna, vama unzil ila İbrahim e, ve İsmail e, ve İsaqa ve Yaqub ve Al-Asbati, Musa ve İsa vama otiya nabiye nabiyona min Rabbihim. Buranın altını çiziyoruz. La nifrıkü minhum ve nehnu lehu muslimun. Ayet Sayyı Peygamberleri. Çok çok önemli şeyler söylüyor ve en son özellikle bizim üzerinde duracağımız çok daha farklı bir bilgiye önemli bir mesaja dikkatlerimizi çekiyor. Ne dedi Rabbimiz bu ayette biz Allah'a ve bize indirilene Allah'a iman ettik bir de bize indirilen o ne o Kur'an ona da iman ettik. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat'a. Yani torunlara Yakub'un soyuna indirilene Musa'ya ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyip. Şimdi benim güzel kardeşlerim muhteşem bir ayetle karşı karşıyayız bir sürü şey söyleyebiliriz niye mesela burada İsmail? İbrahim, İsmail, İsa, Yakup, Esbat sonra Musa ve İsa atlarıyla zikredildi. Sonra da dedin ki hepsine neden onlar isimleriyle zikredildi üzerinde durulması gereken bir şey. İman noktasında çekilen dikkat üzerinde durulması gereken bir şey. Sıralama hakeza öyle. Teslimiyet vurgusu hakeza öyle. Biz oralara girmeyeceğiz. Tek bir şey var burada bugün üzerinde duracağımız o da ne? La نفرق ifadesinin ne anlama geldiği konusunun üzerinde duracağız. Ali İmran süresi, süresinin 84. ayetinde aynı ayet sadece bazı farklar var o ayet gulu diye başlıyor e, o ayet gul diye başlıyor öteki ayet gulu diye başlıyor biraz böyle farklı dilsen anlamda izahlar var onlara girmeyelim ama netice itibariyle mesaj aynı Ali İmran 84'ü de mealen okuyayım yine bir teyit olsun zihinlerimizde de ki biz Allah'a bize indirilene İbrahim İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilenlere Musa ve İsa ve diğer peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik onları birbirinden asla ayırt etmeyiz biz ancak ona teslim oluruz ayet aynı ayet şimdi burada biz ayırt etmeyiz aralarına fark korumayız birini birinden koparmayız bu kalıp Kur'an-ı Kerim'de Üç yerde geçiyor ikisi işte burada Ali İmran suresinin 84. ayetiyle Bakara suresinin 136. ayeti bir diğeri de her gün okuduğumuz ayet hangi ayet o Bakara suresinde Allah Resulü'nün bize tavsiye ettiği üzere yatsı namazından sonra okuduğumuz ve Amener Rasulü diye bildiğimiz Bakara 285 ve 286 bu ifade 285'te geçiyor biliyorsunuz orada. Biz orada ne diyoruz? Orada dediğimiz de şu. Amenna Rasulu bime unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun kullun amena billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rasulihi. Altını çizeceğimiz yere geldik. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli ve kalu semi'na ve ata'na ghufraneke rabbana ve ileykel mesir. Nebi peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ya Nebi iman etmez mi? Niye buna dikkat çekiyor? Üzerinde durulması gereken bir şey. Hiçbir peygamber inanmadığı bir şeyi söylemedi. Hep inandılar öyle söylediler. Önce inandılar sonra tebliğ ettiler. Bu peygamberler için zaten anlaşılabilir bir şey de. E biz inanmadığımız şeyleri bazen söylüyoruz ya herhalde onun üzerinden bizim bir şeyler almamız lazım. Neyse oralara girmeyeceğiz. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. La nüferriku beyna ahadin min rusuli bu. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz affına sığındık dönüş sanadır dediler. Bakara suresinin 285. ayette de bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir toparlayın bakalım zihinlerinizi. La nüferriku demek... Peygamberlerin hepsi fazilet hususiyet özellik açısından hep birdir demek demek midir hayır asla böyle demek değildir biz bunu yine Kur'an'dan öğreniyoruz böyle anlamaya çalışan ve böyle anlamamız için gayret sarf eden insanlar var içimizde. Ama bu doğru değil. ati Kur'an'a göre doğru değil. Rabbimiz bazı peygamberleri bazılarına meziyet itibariyle, özellik itibariyle, hususiyet itibariyle derece derece üstün kılmıştır. Ayetler açık açık bunları bize söylüyor. İşte en bilindik ayet Bakara Suresi 253. ayet Tilkel rusulu faddanna ba'duhum ala badin ayeti bunun en büyük delilidir. O peygamberlerin bir kısmını diğerine fazilet Meziyet itibariyle üstün kıldık. Ayet nasıl devam ediyor? Üstünlüklerden bir iki tanesini burada söylüyor. Başka yerlerde o üstünlükler daha farklı ifadelerle Kur'an'ın içerisinde var. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş. Bazılarına da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu ruhul Kudüs ile güçlendirdik. Bakın. Farklı özelliklere dikkatler çekiyor. Dediğim gibi Kur'an'ın içerisinde bu nazarla aradığınızda başka peygamberlerin bu ayrıcalıklarını görüyorsunuz. Demek ki la nuferrigo demek peygamberlerin hepsi fazilet, hususiyet bu noktadaki özellik açısından aynı demek değildir. O zaman biz nasıl anlayacağız bu ifadeyi? Nasıl kavrayacağız? Bakın benim güzel kardeşlerim. Buradaki bu ifade... İmanımızla alakalı bir şey. İmanımızla çok önemli olduğu için ben özellikle İsa Aleyhisselam'ın adı geçtiği ayetleri fırsat bilerek bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Dolayısıyla Rabbimiz imanımızla alakalı olan bir bilgiyi burada bizimle bu konuda hem de üç kez paylaşarak bize bir mesaj vermek istiyor. O mesajı bizim almamız lazım. Nedir o mesaj? Üzerinde duralım biraz. Şimdi ben şunu anlıyorum. Belki siz başka şeyler anlıyorsunuzdur. Gönderilen bütün peygamberlerin arasında dikkat edin kavramlara bakiliğin, birliğin, bütünlüğün, beraberliğin birleştirmenin olduğunu aleme duyuruyor. La nüferrihu diyerek. Bir daha tekrar ediyorum. Bakiliğin, birliğin, bütünlüğün, beraberliğin birleştirmenin olduğunu aleme duyuruyor. Neydi bakilik Hazreti İbrahim derslerinden hatırlamanız lazım. Baki hakikatler. Kelimeten bakiyeten, baki kelimeler. O neydi? Değişmez hakikat olan la ilahe illallah kelime-i tayyibesiydi. Bütün peygamberlerin ortak kelimesidir bu. Ve bakidir o kelime çünkü o kelime baki olan Allah'ın bir tek olduğunu aleme duyuruyor. Bütün peygamberler bunu söylediler. Bundan ayrı bir şey söylemediler. Biri başka bir şey biri başka bir şey demedi. Bütün peygamberlerde bu bakilik en üst düzeyde ve hepsinde olması gerektiği kadarıyla vardı. Aralarında birliğin onlar arasında muhteşem bir birlik var. Dolayısıyla hiçbir peygamber asla bir başka peygambere anlamak için söylüyoruz haşa böyle ifadeler kullanmak bile doğru değil haset etmez. Hiçbir peygamber bir başka peygamberi haset etmez. Eğer ehli kitabın o sapkın düşünceleri bunu gösteriyorsa işte Kur'an ayaklar altına alıyor. Bu doğru değil diyor ya doğru değil diyor böyle bir şey olmaz. Peygamber peygamberi haset edebilir mi? Ona karşı hiçbir peygamber yani kendinden önce gelen ya da sonra gelen hiçbir peygambere karşı Yüreğinde kalbinde içinde farklı bir duygu beslemez. Beslemez mümkün değil. Şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim mecburen söylemek durumundayım. Haset meselesi biliyorsunuz ayrıca bir ayrı bir kalbi hastalık. En fazla haset iki zümrede çok oluyor biliyor musunuz? Bir akrabalarda oluyor bir de hocaların içinde oluyor. İnanılmaz oluyor hem de. Akrabalar da acayip çünkü yakınlık arttığı için hocalar da aynı alanda olduğu için o haset oluyor. İşte biz buradan bakın gerçek alimliği bize öğreten İshak aleyhisselamın üzerinden de bir şey öğreniyoruz. Olmaz olmamaz olmaması yani olması mümkün olmayan bir şey bu. Nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama olması mümkün olmayan bir şey. Evet böyle bir hastalık insana gelip musallat olabilir ama bunlar işte ayar veriyor düzel bu noktada belli şeyleri koru diye size mesaj veriyor üçüncüsü bütünlüğün onlar o peygamberler hepsine binlerce selam olsun bir bütünün parçaları gibidir birinin getirdiği diğerinin getirdiğini yıkmaz bilakis ne yapar tamamlar hatırladınız mı ve vesselam efendimiz kendisi son peygamber nasıl tarif ediyordu Koca bir bina ben o binanın içerisinde boş kalan tuğlayı yerine koyayım, koyalım diyordu. Yani orada bir bütünlüğe işaret ediyordum. Beraberliğin dördüncüsü onlar arasında muhteşem bir beraberlik vardır. Biri 10 bin sene önce gelse biri 10 bin sene sonra gelse biri Mısır'da gelse biri Filistin'de gelse biri Harran'da gelse biri Ninova'da gelse hiç fark etmez. Zaman değişse mekan değişse. Ne değişirse değişsin değişmeyen bir beraberlik var peygamberler arasında. La nüferriğu bize bunu da söylüyor. Sonuncusu da şu birleştirme onlar insanlığı ortak değerlerde yani fıtratta birleştirirler. Asla ayırmazlar çatıştırmazlar çelişki oluşturmazlar muhataplarının zihinlerinde. Birbirlerini bu noktada birleştiren bir mesajı ortaya koyarlar. Allah bu noktada bütün peygamberlerimize binlerce selamımızı ulaştırsın. Demek ki biz lanı ferriku derken bunları anlayarak demek durumundayız. Eğer biz bu ifadeleri doğru bir biçimde anladığımızda benim güzel kardeşlerim neyi kavramış oluyoruz biliyor musunuz? Gönderilen bütün peygamberlerin ortak bir dini, ortak bir akideleri, ortak bir davaları... Ortak bir hedefleri temel konularda olmak üzere ortak bir menheçleri vardı. Niye menheçlerini ayırdım? E menheç bazen değişebilir ama bunların hiçbir tanesi değişmez. Ne dinde ne akidede ne hedefte asla en ufak bir şey farklılık söz konusu değildir. Menheç ise temel konularda birdir ama değişebilir. Şeriatler farklılaşabilir. ibadetlerde. Değişim olabilir bazı işte bu noktadaki hükümde ahkamda değişiklik olabilir. Ama temelde temel meselede dinde akidede davada hedefte bu noktada hiçbir şekilde ne var fark yok. Bütün peygamberler bu noktada böyle bir birlikteliği ve beraberliği ortaya koymuş olurlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim madem böyle bir daha zihinlerimizde bir şey berraklaştıralım. Biz her la nuferriku beyne ahadin dediğimizde aslında şunları diyoruz. Gönderen Allah ise nasıl birbirinden ayırabiliriz ki? Nasıl ayırabiliriz? Ayrım yapma hakkına sahip miyiz? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey mümkün mü? Asla mümkün değil. Ayırmak inkarın, kibrin ve hasedin bir yansımasıdır benim güzel kardeşlerim. İnkarcı önce Allah ile peygamber arasına ayırır. Var değil mi bugün bunların örnekleri? Önce Allahla peygamber arasına ayırır. Sonra iş kibre ve hasede girince peygamberlerin birbirlerinden arasına ayırır. Ama biz öyle bir dinin mensubuyuz ki o dinin adı İslam. O dinin ilk işte hidayet önderi Hazreti Adem. Son bu noktadaki temsilcisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdi. O koca silsile içerisinde kim yer almışsa. Biz hiçbirini birinden ayırmıyoruz. Bu o kadar güzel bir şey ki o kadar güzel bir şey. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit geçtiği için girmeyeceğim ama ne olur ya ne olur biraz çalışalım Kur'an üzerinde. Şu Nisa suresinin 150. ayetini şu maddenin altında siz birkaç tane tefsirden bir okuyun. Okuyun niye bunu söylediğimi daha iyi görmüş olacaksınız. Şimdi onu okuyun siz o orada kalsın size bir şey söyleyeyim. Eğer Kur'an'a, İslam'a, imana tam anlamıyla işte gönül veren insanlar olarak bizler bunun altını doldursaydık. Biliyorsunuz biz son gelen dinin mensupları olarak, son gelen şeriatin mensupları olarak dünyanın tamamına İslam'ı ulaştırmakla mükellefiz. Ya Allah bize böyle bir ikram vermiş, böyle bir ikram. Biz bugün dünyanın karşısına çıksak, mesela Meryem desek. Mesela İsa İsa desek mesela İsmail desek mesela İbrahim desek hepsine binlerce kez selam olsun ortak bir sürü payda buluruz. Ben anlamıyorum bizim Avrupa'daki kardeşlerimi beni dinliyorlar şu anda oradan ya siz daha neyi bekliyorsunuz kim sizin yerinizde olsa Meryem günleri der. Avrupa'nın göbeğinde Meryem aleyhisselamı anlatacak mesajları dünyaya duyuracak Kur'an gibi bir sermaye var ki adına müstakil bir süre var. Dünyaya Meryem'in üzerinden tevhidi davayı anlatacak bir fırsatı oluşturur. Neyi bekliyorsunuz ki? İlle de biz başka şeyler yapacağız değil ki bak bize bu imkanı veriyor bu Kur'an. Böyle bir imkan var. Allah eğer bunu bizim nazarımıza veriyorsa, ya siz insanları imanla buluşturun da o buluştururken bunu Meryem Aleyhisselam, Aleyhisselam'ın üzerinden mi yaparsınız? İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden mi yaparsınız? İshak Aleyhisselam üzerinde yaparsınız. Nereden yaparsanız yapın, yeter ki imanla buluşturun. Eğer gerçek manada biz Hazreti Meryem'i anlatabilsek Avrupa insanına ya da işte Kanada'ya ya da işte Amerika'ya ya da Yeni Zelanda'ya ya da Avustralya ya, fark etmez. Dünyanın neresinde olursa olsun yani Meryem deyince böyle yüreği sızlayan insanlar varsa eğer muhataplarımızın içerisinde ve biz de onların üzerinden Hazreti Meryem'i anlatarak Kur'an'ın mesajlarını tevhidin mesajlarını duyurabileceksek ki duyurmamız adına aslında Kur'an diyor zaten. La nuferrikuyu bizim nazarlarımıza vermesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. E yaparsak Allah'ın izniyle hidayet Allah'ındır. Allah yüreklerini İslam'a çevirecektir. Dolayısıyla yapmamız gereken en önemli sorumluluğu burada biz aslında bu ayetlerin ve ayetler üzerinden çıkardığımız mesajlardan anlıyoruz. Bakın ikincisi la nuferriku deyince ne anlamalıyız? Seçen Allah ise nasıl birini sever diğerine düşman olabiliriz ki? O yanlış adamların işi, o ehli kitap adamların işi birini alıp birini bırakmak. Bizim işimiz öyle değil. Seçen eğer Allahsa biz hepsini severiz. Hepsi İslam'ın peygamberidir. Beni ne kadar heyecanlandırıyorsa ve Selam Efendimiz iki cihan serveri İsa Aleyhisselam da o kadar heyecanlandırmalı ya. O da İslam'ın peygamberi. Ben nasıl İsa Aleyhisselam deyince heyecanlanmam? Böyle bir şey mümkün mü? Nasıl sevmem onu? Nasıl sevmem? Nasıl Allah'ın sevdiğini ve Allah'ın seçtiğini ben kendi dünyamda bu noktada yer açmam? Burada onun bize verdiği ikinci mesaj da bu. Üçüncüsü görevlendiren Allah ise nasıl birbirlerine rakip olarak görebiliriz ki? Böyle bir şey mümkün mü? Allah görevlendiriyor onları. Ve onların üzerinden bize mesajlar veriyor bize düşen de onları almak. Dördüncüsü değer ve kıymetlerini takdir eden Allah ise nasıl kıymetlerine karşı kanaatsizlik edebiliriz ki? O kadar güzel ki vakit geçtiği için giremeyeceğim ama Allah Resulü'nün yanında Efendimiz'i övdüklerinde Efendimiz ne diyordu o ben değilim ben değilim o Atam İbrahim'dir diyordu değil mi? Allah Resulü işte yol öğretiyor bize sakın bizi yarıştırmayın diyordu peygamber aleyhissalatü vesselam birbirimizle sakın sakın İsa hakkında şöyle demeyin İsa'nın sevenlerinin yaptığının aynısını bana yapmayın diye yaptığı uyarılar işte bunu söylüyor Allah bir kıymet takdir etmiş ona kanaat et kardeşim ya ona kanaat et niye ötesini arıyorsun Allah'ın kıymetinden daha öte bir kıymet mi vereceksin sen haşa o noktada yaptığın her şey itidal çizgisini zorlamaktır sonuncusu da şu onları seven ve beğenen Allah ise nasıl biz kendimize başka örnek ve modeller edinebiliriz ki? Bizim örneklerimiz belli. Başkaları kendilerine Model olarak örnek olarak rehber olarak yıldız olarak star olarak serok olarak birilerini seçsinler. Ama bizimkiler belli bizimkiler belli. Bak Allah bize en başta peygamberleri bu noktada gösteriyor. Dolayısıyla burada son maddeyi tekrar etmek durumundayım. Onları seven ve beğenen Allah ise nasıl biz kendimize başka örnek ve modeller edinebiliriz ki? Şimdi ben bu derse hazırlandım bunları da yazdım. Sonra yatsı namazını kıldım dün. Amenel Resulü'yü de okudum. La nufarriqu beyni ahadin min rusuli ayetine gelince içimden öyle geldi. Kendi kendime bir anda Adem aleyhisselama, Yusuf aleyhisselama, Yakup aleyhisselama, İsa aleyhisselama mesaj gönderdim. Selam gönderdim. Size selam olsun dedim. Ey hidayet önderleri Allah gidiyor ayırmayın onları. Onlar arasına fark koymayın ben de her gün aleyhissalatü vesselam efendimizin bana öğrettiği üzere o ayetleri okuyorum ben o ayete geldiğimde o peygamberlerle ahdimi ve misakımı yenilerim selam gönderir tekmil veririm geldim derim. Ve o noktada onlara olan sevgimi ortaya koyarım. İnşallah unutmam bundan sonra sürekli yaparım bunu. Siz de unutmayın sürekli yapın. Çünkü o ayetlerin bize verdiği en önemli mesajlardan bir tanesi de budur. Onlarla irtibat kurmaktır. Onlarla canlı bir bağ kurmak, kurmaktır. Allah bundan bizi geri koymasın. Ve yolumuzu her daim peygamberlerin yolu kılsın. Onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkma noktasında da azmimizi gayretimizi bu noktadaki mücadele istikrarımızı arttırsın. En sonunda da hepimizi o peygamberlerle ve peygamberler peygamberi olan bu işin son mühürü olan aleyhissalatü vesselam efendimizle beraber cennette buluştursun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.